315. konu, Ensar'ın sahip oldukları dini yüceliklerle iftihar etmeleri, Efs ve Hazrek birbirlerine karşı kendi insanları ile iftihar ettiler, Evsililer şöyle dediler, meleklerin yıkadığı Hanzale bin Errahib bizdendir, kendisi için Allah'ın arşının titremiş olduğu kişi de bizdendir, o Sa'd bin Muaz'dır, Bal arıları tarafından korunan Asım bin Sabit bin Ebil Aklah da bizden çıkmıştır,